Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Dünya Açlıkla Mücadele Örgütü'ne göre dünya adil beslenmiyor. Almanya'daki Dünya Açlıkla Mücadele Örgütü 16 Ekim Dünya Gıda Günü öncesinde Berlin'de 2013 Dünya Açlık Endeksini açıkladı. Örgütün verilerine göre her yıl dünya genelinde 842 milyon kişi açlık çekiyor ve bunun 7 milyonu ise açlık nedeniyle hayatını kaybediyor. Almanya merkezli örgüt her yıl 16 Ekim Dünya Gıda Günü vesilesiyle bir dizi etkinlik düzenleyerek açlık krizinin sebeplerine ve yanlış yürütülen politikalara kamuoyunun dikkatini çekmeye çalışıyor. Örgütün bu yılki sloganı ise dünya adil beslenmiyor. Fian adlı insan hakları örgütünden Roman Herre yanlış ham madde ve ihracat ithalat politikalarının dünyanın güneyindeki küçük ölçekli çiftçileri dev firmalara bağımlı hale getirdiğini vurguluyor. İnsanların tüketim alışkanlıklarının durumu vahimleştirdiğine dikkat çeken Herre, tüketicilerin de sorunun çözümüne katkı sağlayabileceğini vurguluyor. Herre diyor ki, tüketim alışkanlıklarında kaynakların verimli kullanılması ve boş yere harcanmaması önemli. Örneğin hepimiz biliyoruz ki bir parça etin üretilmesi için 7 ya da 8 kat fazla gıdanın tüketilmesi gerekiyor. Zira et üretiminde yem ithalatına ihtiyaç var diye konuşuyor. Dünya Açlıkla Mücadele Örgütü Başkanı Berber Dikman, gen teknolojisinin açlıkla mücadeleye yardımcı olmadığını, aksine bunun küçük çiftçilerin büyük firma ve tröstleri olan bağımlılığını arttırdığına dikkat çekti. Sanayileşmiş ülkelerden kıtlık bölgelerine gıda ihracatı yapılmasını da eleştiren Dikman, kriz bölgelerindeki insanların bu gıda maddelerini alacak paraları olmadığını söylüyor. İklim değişikliği ve mali krizlerin açlık sorununu tırmandığını belirten Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi üyesi Jean Ziegler, Dünyada her 8 kişiden birinin açlık çekmesini şöyle değerlendiriyor. Bu çok absürt bir duygu. Birleşmiş Milletler Gıda Tarım Örgütü'nün verilerine göre dünya genelinde her 5 saniyede bir 10 yaşı altında bir çocuk açlıktan ölüyor. Hem de neredeyse dünya nüfusunun iki katını yani yaklaşık 12 milyar insanın karnını kolayca doyurabilecek bir gezegende. İşin tuhaf yanı da işte burası. İnsanlık tarihinde artık nesnel bir kıtlık söz konusu değil. Sorun gıda maddelerinin üretimi değil, onlara erişimdir. Şu anda biz bunları konuşurken bir çocuk daha ölüyor. Bu cinayet. Baba Dere Termik Santral Projesi durduruldu. İyi bir haber. Ayvacık'ın Baba Dere kurulması planlanan kömürle çalışacak termik santral projesinden çevrecilerin tepkisi üzerine vazgeçildi. Çanakkale Milletvekili İsmail Kaşdemir, ayvacık Dere Termik Santral Projesi'nin durdurulduğunu bildirdi. Bozcaada'nın Yerel Posta gazetesinin haberine göre, Kaşdemir yaptığı yazılı açıklamada santrali yapmayı planlayan Nurol AŞ'nin girişimden vazgeçmesi üzerine projenin durdurulduğunu söyledi. Kaşdemir firmasının talebinden vazgeçtiğini belirten dilekçesi, 11 Ekim 2013 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na verildi. Bozcaada'ya... 30 kilometre mesafedeki Baba Dere mevkiinde yapılması planlanan termik santrale dair Kaş Demir'in yaptığı açıklamada dilekçenin verildiği gün süreç bakanlık tarafından durduruldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 26 Eylül'de yaptığı duyuruda Baba Dere mevkiinde toplam gücü 1634 MW olan bir termik santral yapımı için çet sürecinin başladığı açıklanmıştı. Babadere mevkiinde kömürle çalışacak bir termik santral projesinin duyulması üzerine çevre örgütleri ve aktivistler tepki göstermiş ve herkesi mücadeleye çağırmıştı. Ziraat mühendisleri odası Çanakkale Şubesi Başkanı Hicri Nalbant da sadece kül depolama alanlarından yayılacak ağır metallerin bile bölgeye zarar vereceğini açıklamıştı. Dur demezsek tüm dereler kuruyacak. Arhaviller 14 Ekim'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde bir araya gelerek, HES'lere hayır dedi. Eylem'de Arhaviller şarkılar söyledi. HES karşıtı sloganlar attı. Burada konuşan Erdoğan Güler dereleri kurutmak isteyen bir saldırı altında olduklarını ifade ederek derelerin tümünde HES'ler inşa edilerek derelerin tümüyle borular içine alınması ve yüzde 10 gibi komik bir can suyu bırakacak bir saldırı altındayız. Eğer bu yıkıma dur diyemezsek tüm derelerimiz kurutulacaktır dedi. Arhavi'de HES yapılmasına izin vermeyeceklerini söyleyen Güler, önce ülkemizin ender erdeyememiş vadilerinden biri olan Kamilet Vadisi'ne saldırıldı. Dünyanın başka yerlerinde olsa çoktan koruma altına alınması gereken çok özel değerlere sahip Kaminet Vadisi'nde iki adet HES yapılmak istenmektedir. Önce orta HES'e ulaşım amaçlı olarak sözde yayla yolu adı altında başlatılan yol inşaatı açılan davayla durdurulmuştur. Şimdi de... Taşlıkaya HES için yapılmak istenen ve sözde sondaj yolu adı altında başlatılan yol inşaatı amacın sondaj olmadığı belgelenerek durdurulmuştur diye konuştu. Arhavi'de şehir merkezine 2 kilometre mesafede şehrin imar alanı içerisinde Kavak HES projesi de yapılmak isteniyor. Arhavi Belediye Meclisi hazırlanan imar planlarını onayladı. Kavak HES, Kemer Köprü ve Konaklı Köyü'nden Sidere ve Çifte Köprü deresinin sularını alacak ve dereye sularını geri verecek şekilde planlandı. Bu proje Cumhuriyet Mahallesi'ne 3 metre çaplı bir cebri boru ile ikiye bölecek. Yeşil ve barış dolu ve daha adil bir gelecek diliyoruz. Esen kalın Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan Resulhan, Uygar Öz